Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Eylül'ün son haftası Sonbahar'ın ilk haftası Diyelim Ekinoks'a göre Eee Ümit Altıraş'la beraber Eylül ayının önemli hukuk olaylarını ve kısaca bir özetini yapmaya çalışacağız. Ama Ümit diyecek ki şimdi yine gündem çok yoğun. Evet, ya, bütün açık radya dinleyicilerine merhaba. Tabii aslında böyle girmek istemiyorum ama ne yazık ki gerçekten her ay... E, hukuk gündemi daha da yoğunlaşıyor. E, ama şöyle bir program yapmak isterim Bahri abi. E, huk ve, önemsiz hukuk gündemlerini konuşmak mesela. <gülüyor> yani <gülüyor> ne neredeyse e, bütün e, hukuk başlıkları gündemi konuştuğumuz başlıklar aslında çok siyasetle iç içe geçen e, başlıklar ve bir anlamda siyasi arenadaki hesaplaşmaların e, orada yapılmayıp doğrudan hukuka havale edildiği alanlar. Neyse e, ben de şimdi çok e, değerlendirmeye girmeden, e, çünkü yine yoğun bir günden e, hızlıca başlıklara gireyim izdinizde. Tabii ilk önce e, kendi e, programımızdan e, başlayalım. Yani biz de konuştuk Eylül ayında. Eylül ayının ilk haftasında konuğumuz... Deniz Yazgan Şenay oldu. Deniz Yazgan Şenay ile Anayasanın verdiği yeni kararlar üzerinde yapılan bir programdı. Ve burada Sevda Yılmaz başvurusu, görme, görme engelli bir bireyin ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar üzerinden görme engellilerin hakları ve devletin yükümlülükleri konusunu konuşma fırsatı oldu. Çok e, kısaca hemen hatırlatayım. Tabi bu radyo kayıtlarını açık radyonun sitesinde podcast olarak erişebilme imkanı olduğunu da bir kere hatırlatmış olayım. Hatırlayacaksınız bu görme engelli biriyimiz kredi kullanmak için bankaya gidiyor ve bir nüshasını elden aldım şeklinde bir yazıyı yazıp imzalamama durumu sebebiyle burada bu krediden faydalanamıyor Tabii ki. Burada Anayasa Mahkemesi özellikle hani burada e, görme engelliler alfabesinin ya da başka bir kamera aracının olmamasının altını çizerek burada pozitif yükümlülük noktasının altını çizmişti. Ve yapılan muamelenin kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirmesi hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Tekrar dediğim gibi Eylül ilk haftası konuğumuz Deniz Yazgan Şenay. E, sonraki hafta e, geçmiş bugündür sergisi üzerine şu anda hala bildiğim kadarıyla tütün deposunda devam etmekte olan e, 12 Eylül'le e, ilgili olan bir sergi üzerine e, bu serginin kuratörleri Eylem Delikanlı ve Selin Sancaklar'la e, konuşulan e, bir program oldu. Ve geçtiğimiz hafta e, benim de katıldığım e, Haluk İnanıcı'nın misafiri olduğu Türkiye'de hukuk ve yargının demokratikleşmesinde muhafazakar çoğunluğun rolü. Mesela mesele etik mi, siyasi mi şeklinde dışkırtıcı bir makaleyi konuşma fırsatımız oldu. Ee, Bahri Bayram Belen, Ayık İnanıcı ve benim katıldığım programda. Tabi oradan e, kısa bir hatırlatma, e, bir iki altını çizdiğimiz başlıkla bu basit kapatayım. Çünkü herhalde bu e, altını çizdiğimiz ...hususları bugün de belli başlıkları konuşurken... ...yeniden e, oraya atıf yapma e, durumumuz olacak gibi gözüküyor. Ne demişler ki İnanıcı makalesinde... ...yargı ve hukuk sorunlarının çözümü etik değil... ...saf siyasi bir meseledir. Türkiye'nin hukuk yargı alanı... Cumhuriyet kurulduğu günden beri sorunlu bir alandır. Türkiye uzun süreler olağanüstü yargı rejimleri altında geçmiştir... ...ve ortak bir dil bularak muhafazakarları da işin içerisine katarak ortak insan hakları e, vurgusunun yapıldığı bir dili demokrasi ve hukuk mücadelesi e, verebilmenin ipuçları olduğunu belirtmişti. Zannedersem bu konuyu daha ayrıntılı konuşma fırsatımız ya da yer yer e, programlarımızda bu makaleye atıf yapıp e, polemik yapma e, imkanımız olacak diye zannediyorum. Bu e, Tabii şimdi bu ayın gündemine geçerken ilk e, başucu e, kaynağımız tabii ki resmi gazete. E, i̇lk olarak resmi gazeteye bakalım. Eylül ayında resmi gazetede neler oldu diye. E, Tabi yine çokça arazi toplaştırma kararları var. Bu son dönemde e, resmi gazetede dikkat çeken bir husus. E, çok sayıda neredeyse her ay 3-4 tane Minimum e, arazi toplaştırma e, kararları var. Bildiğiniz gibi acele kamulaştırma kararları yine aynı şekilde devam ediyor. Ve yine bazı alandan orman sınırları dışında çıkarılması kararları var. Bunları genel olarak söylüyorum. Çünkü neredeyse her ay resmi gazetede minimum 5 tane bu konuya ilişkin e, karar e, oluyor. Tabii ki biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde açık radyo, dinleyicilerinin yakınen bildiği ve bizim de çok sıkça vurguladığımız başka bir husus vardı. O da lisans üstü yönetmelik, sınav yönetmelikleri ve merkez araştırma yönetmelikleri kararlarıydı. Resmi gazetede neredeyse her ay 10-15 tane bu konuda karar oluyordu. Yine aynı şekilde devam ediyor. Yani Hala tabii ki arazi toplulaştırmaya acile kamu ulaştırma kararlıydı. E, bu e, birinciliği kimseyi bırakmayan lisansüstü yönetmek üniversitelere ilişkin yönetmelik değişiklikleri e, kararlarının hala geçebilmiş değil onu söyleyeyim. E, oturmamış bir e, üniversite sistemi olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor resmi gazeteye şöyle bir bütün e, baktığınızda. E, yüksek fakülteler açılıyor, kapanıyor, ad değiştiriyor, e, durmadan sınav yönetmelikleri değişiyor ya da lisans üstü yönetmekler değişiyor. Bir türlü e, neredeyse e, değişmeden yani kurumsallaşarak giden bu alanda e, neredeyse bildiğimiz göklü üniversitelerimizin bile buna sıkça başvurduğunu tekrar söyleyelim. E, bu da çok ciddi bir endişe kaynağı. Mesela yine bu Eylül ayındaki resmi gazetede kapanan yüksek okul fakülteleri var. Mesela İslami ilim fakülteleri ilahiyat fakültesi olarak değişmiş ama mesela Trabzon İktisadi ve İdari Fakültesi kapatılmış. Bir taraftan böyle bir tablo varken diğer taraftan da üniversite hala açılmaya devam ediyor. Resmi gazetede çokça tartışma yaratan e, bir karar e, gündeme de çok yansıdı. O da Sivas Sanığı'nın cezasının için Cumhurbaşkanı kararıydı. Eylül ayında yayınlandı. E, hatırlayacaksınız Hayrettin Gül e, sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten e, adli raporu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından e, cezası affedildi, e, cezası kaldırıldı. Hayrettin Gül idam cezasına çarptırılmıştı. Fakat idam cezasının kaldırılmasının ardından da cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti. Yine hatırlayacaksınız Hayrettin Gül yargılama sürerken tahliye edilmiş ve yurt dışına kaçmıştı. Daha sonra Almanya'ya iltica başvurusu yapmış. Aynı davada yargılanırken Almanya'ya kaçan ve iltica başvurusu yapan bazı kişilerin başvuru kabul edilirken iltica başvurusu e, Gül'ün reddedilmişti ve 2003'te sınır dışı edilmiş. Sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye teslim edilmiş ve 2003'ten bugüne kadar 20 yıldır cezaevindeydi. Tabi bu e, e, affınla e, beraber cezaevindeki çok sayıdaki diğer hasta tutuklu hükümlülerin durumu e, altı çizildi. ...böyle bir... ciddi standart... ...noktası... ...noktasında itirazlar... ...yükseldi. Şunu da... ...hatırlamamız lazım. Yine çok sayıda... ...cezaevinde hasta tutuklu olmasına... ...rağmen hala bu konuda... ...Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir karar... ...söz konusu değil. Bu konuda çok ciddi... ...olarak da talepler... ...ve STK'lar tarafından... ...ilgili raporlar var ama daha önce Erdem... Matematik Devam'ın hükümlerinden Ahmet Turan Kılıç'ın dezasını da affetmiştir. Böylece Sivas davasından e, dezaevinde tutuklu kimse kalmadı. E, tabii ki gündem maddesinde de değiş, e, değineceğiz yine. Bunun ardından da e, Sivas davasıyla ilgili zaman aşımı kararı verilmesine çok ciddi e, yani yüreklerde e, bir acı, bir isyan uyandırdığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye yakın tarih içerisinde en büyük hadiyamlardan bir tanesine ilişkin olarak hem davanın zaman aşımından düşmesi tutuklu kalmaması ciddi e, bir itiraz konusu. E, orta öğretim yönetmeliği de değişiklik var e, bu ay resmi gazetede. Yeni atama kararları var. E, yine dikkat çeken bir değişiklik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve çalışma yönetmeliği değişikliği. Bu arada... E, acele kamulaştırmalar, arazi toplulaştırmaları tabii ki birinci sıra üniversite yönetmelikleri ama alttan da diyanete ilişkin e, mevzuat değişiklikleri geldiğini söyleyebiliriz. E, her ay neredeyse bir veya ikide diyanet işleriyle ilgili değişiklikler görüyoruz. E, neredeyiz şu anda zannedersem e, idari teşkilat içerisinde en hareketli kurum diyebiliriz diyanet işleri başkanlığı için. E, bu yönetmelik Diyanet İşleri Başkanı'nda eğitim hizmetleri genel müdürlüğüne ilişkin bir yönetmelik. E, bu müdürlük yurt dışı ve dışında e, ile ilgili faaliyetleri yürütecek ve işlemleri takip edecek bir birim. E, nedir görevleri biraz daha atmamız gerekirse işte yönetmekte tanımlanan Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapmak, hafızlık yapmak isteyenler için Kur'an kursları ve Kur'an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler kurslar düzenlemek, açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, burada kalan öğrencilerin giderlerinin karşılanmasını sağlamak gibi ya da yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik Eğitim programları, okutulacak ders kitapları ve yardımcı eğitim materyalleri, ihtiyaçlarını belirlemek, hazırlamak gibi çok geniş kapsamlı bir görev tanımı bu yönetmelikle tekrar dediğim gibi özellikle diyanete ilişkin, diyanet mevzuatına ilişkin, yetki alanlarının genişletilmesine ilişkin, var olan mevcut sınırlanmış yetkilerin değiştirilmesine ilişkin e, hareketli e, bir resmi gazete içeriği var. E, e, bu konuda herhalde neredeyse Diyanete ilişkin bir başlık olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bir de Tarım, e, tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasıyla da duyurduğu e, tarımsal üretim planlamasına yönelik usul ve esasları düzenleyen bir yönetmelik yayınlandı bu ay resmi gazetede. E, bu yönetmelikle artık sel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde Tarım avzası veya işletme bazında üretim planlamasının yapılacağı ve çiftçilerin izin almadan üretim yapamayacağı, e, yapamayacağı ususları düzenlendi. E, bunun uygulamında nasıl bir pratiğinin olacağı, nelerle karşılaşacağımızı önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. E, bunu da yakından e, izlemeye takip edeceğiz en bu güvenliği programcıları olarak bu önemli bir yönetmelik. E, bir de şeye bakalım e, resmi gazeteyle beraber diğer bir da Anayasa Mahkemesi kararları. Anayasa Mahkemesi kararlarını özellikle norm denetimi yani hukuk sistemimize etki edecek a, norm denetimini içeren e, kararları Eylül ayında derlemeye çalıştık. E, bunlardan bir tanesi e, 7194 sayılı yani dijital hizmet vergisiyle ilgili kurallarda düzenleme getiren kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapmasına ilişkin e, maddelerin iptali için e, bir başvuru yapılmıştı. E, Anayasa Mahkemesi e, özellikle burada kanun 7, 2 ve 4, maddelerini ki burada 375 sayılı kanun hükmündeki kararname de var onu da belirtmek lazım. Dijital hizmet kapsamına giren vergilere ilişkin eğer name vergi verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlere erişimin engellenmesi şeklinde bir düzenleme vardı. İptal istenen düzenleme buydu. Bunun e, en ağır yaptırım olan internet sitesinin bütünün erişime engellenmesi anlamına e, geldiğini belirterek e, bu madde iptal etti. E, gerekçi olarak da kademeli bir vergi güvenlik tedbiri ihtisas edilmesi mümkünken e, doğrudan erişimle engellenmesine karar verilmesinin aşırı bir küfet olduğunu, teşebbüs özgürlüğüyle kamu yararı arasında bulunması gereken makul dengenin bozulduğunu değerlendirerek e, bu anlamda orantısızlık ve ölçülük ilkesinin ihlal edildiğini sonucuna ulaşıp bu kararı iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Altını çizmiş olalım. Ee, diğer bir önemli norm denetimi kararı ise e, maden işletmeci sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı hak ve tazminat talep edilmesini engelleyen kuralın anayasaya aykırı olduğu ilişkin e, mahkeme kararı oldu. Evet. Açık diyor dinleyicileri e, bilecektir e, taş kömür hızasındaki taşınmaz mallar itisabine dair bir kanun var. E, uzunca bir ifade var. E, bu kanun üçüncü maddesinde Baten e, işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat e, talep edilemez şekilde bir düzenleme var. İşte, bu bölümün anayasa aykırı olduğunu iptaline karar verdi Anayasa Mahkemesi. İtiraz konusu mahkeme kararında da taş kömürü havzasında bulunup zilliyetleri adına tespit ve teslim edilen taşınmazların maliklerinin maden işletmeciyi sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edememesinin anayasaya aykırı olduğu tespitini yaptı. Diğer yine bir karar avukatlık yani bunu bu bunun iptali için yani anayasa mahkemesine başvurmak akaten önemli bir şey ama böyle bir normu yayınlayabilmek veya böyle bir normu kabul edebilmek de akla ziyan bir şey yani nasıl nasıl nasıl böyle bir ...düzenleme yapılabiliyor... ...hakikaten aklı ziyan bir şey yani... ...yani aynen cümlenin kendisi... ...tekrar şey yapın... ...maden işletmeci sebebiyle meydana gelen bir zarar varsa... ...bundan dolayı bir hak ve tazminat talep edilemez diyor... ...orada taş kömür hafızasında bulunan ve kendi adına... ...ziyetleri bulunan kişilerdir... Ee, ...diğer bir şeyi... ...avukatlık kanunu... adli yardım bürolarının kurulmasına ve adli yardım ödeneğin... ...barolar arasında dağıtılmasını düzenleyen bir kural vardı... ...hatırlayacaksınız çoklu baroların kullanılmasına ilişkin bir düzenleme vardı. Bu düzenleme sonrasında adli yardım bütçesinin %40'ının o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak paylaşılacağı ifadesi vardı. İşte bu paylaşımın sayıya bakılmadan yani sayıya bakılmadan eşit bir şekilde paylaşılma ibaresinin Anayasaya aykırı olduğunu belirtti. E, gerekçesi olarak da şunu söyledi: e, Barolara adli yardım ödenenin dağıtılmasına esas olmak üzere eşit şekilde, e, yani bir puan verildikten sonra ilin nüfusuna göre hesaplanan puanın yüzde 40 gibi yüksek oranda bir bölük eşit şekilde dağıtılması gibi bir düzenleme e, var. E, bu barolara bağlı bir olanın e, yani. İdarelerini karşılamak amacıyla avukatlara da bununla ilgili bir ödenek e, oluşturmak amacıyla oluşturulmuş. E, fakat bu illerde üye sayısı az olan barolarla üye sayısı fazla olan barolar arasında adli yardım ödeni dağıtılması makul bir denge sağlanması gerekir. Bu denge bu eşitlik üzerinde yarısı sizin yarısı şunun dendiği zaman verilen hizmetin topesitesi göz önüne alınmadan yapılan bir paylaşım olacağına göre bu hizmeti etkin olarak vermiş olan baronun hizmetlerinin aksaması anlamına geleceğini, diğer taraftan bu hizmeti e, henüz vermemiş, istatistik olarak çok düşük olan baronun ise e, bir hizmet vermeden bir kaynağa ulaşması anlamına geleceğini belirterek bu maddeyi de iptal etti. E, önemli bir e, konuydu aslında tam da bu e, Eylül ayında hukuk güvenliği programında ilk konuştuğumuz engelli meselesiyle ilgili önemli bir norm evet, denetimi kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Ee, bu da bazı hizmetlerin engellilerin erişebilenliğine uygun hale getirilmesi için öngörülen süreyi uzatma, uzatan kuralın iptali oldu. Neydi bu? Ee, Devlet memurları kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik e, yapan torba kanunda... E, bu 5378 sayılı engeller hakkındaki kanunda yer alan bir 4 yıl ibaresi 8 yıl açık Peki e, bu 4 yıl neydi e, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlarla ilgili toplu taşıma araçların engellerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi zorunlu kılınıyor İşte bu geçiş sürecinde yani bu yerlerin engellerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için bir geçiş süreci öngörülmüştü. Bu geçiş süreci şimdi 8 yıla e, çıkarıldı. Fakat yani biraz trajik bir hikaye bu kanunla ilgili düzenleme. E, çünkü aşama aşama e, bu süre devamlı şeydi, uzatıldı. Yani şöyle söyleyelim. Kanun ilk halinde, e, bakın tekrar hatırladım. Engellerin erişimine uygun hale getirilmesi toplu taşımaların açık alanların, ya hizmet veren alanları bu alanda bir zorunluluk getiriliyor ve bu zorunluluk noktasında kanun ilk halinde e, iki yıl denmişti. İki yıl içerisinde e, bu zorunluluk için geçiş süreci olacak ve iki yılın sonunda bu alanlarda engelliler bu noktaya, yani bu hizmetlere erişebilmesi önündeki engeller kaldıracaksın. E, i̇ki yıl sonunda kaldırmadıysan buna ilişkin, İdari para cezaları kesilecek. İlki, iki yılda başladı. Fakat daha sonra e, değişiklik yani, oldu. Sonra dört yıl oldu. Ondan sonra üç yıl oldu. Dört yıl oldu. Dört yılda sekiz yıla şimdi çıkarılıyor. Seneye de on altı yıl oldu. <gülüyor> yani e, sonuçta var olan şey umuma açık mahallelerinde ulaşım araçlarının engellilerin erişebileceği noktada engel olan noktaların kaldırılması ve düzenlenmesi. bir bunu yapmamak için sürekli bir uzatımı durumu var. İşte Anayasa Mahkemesi acaba e... bu ekonomik sebeplerle olmuş olabilir mi? Ya ekonomiyi yani ekonomide yani ekonomi, ki... <gülüyor> ekonomi, enflasyon bunlar e, kamu kurumlarının bu hizmetlerin yapılabilmesini engelleyecek bütçeye sahip olmamaları ile ilgili olabilir mi? Yani e, öyle e... bir duruma şey tabii haklı bir gerekçe olacak. E, haklı bir gerekçe. E, o zaman tabii bu paraların nasıl bir dengeyle harcandığı konusunda sosyal e, e, olaylardaki e, ihtiyaçlardaki. E, tercihlerin, toplumsal tercihlerin belirlenmesiyle ilgili e, kararlara da bakmak gerekecek tabii ki. E, burada şey tabii ki e, unutmamakta fayda var. E, iş, iş gücüne katılmaları engelleyen, toplum içinde yer almaları ve bireysel olarak yaşayabilmelerini yaşamalı. E, yani ortadan kısacığım bir durum var. Yani siz diyorsunuz ki e, İki sene çıkma, üç sene çıkma, dört sene çıkma, şimdi de sekiz sene çıkmış. Anayasa Mahkemesi burada şunu söyledi dedi ki e, bu e, yeniden sürenin uzatılması, dört yıl daha uzatılması maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı bağlamında devlete yüklenen engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibatlarını sağlayıcı tedbirleri alma şeklinde ...pozitif yükümlülüğüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. E, bütçeniz kısıtlı da olsa bütçenin öncelik maddesi bu. Yani kişilerin doğrudan yaşama hakkıyla ilgili. Yani hayata katılmamalarıyla alakalı bir durum. Bunlar bir engelden bahsediyoruz. Yani kişinin araca binememesi, umuma açık mahalle gidememesi... ...buraya erişememesi, buradaki hizmetlerden faydalanamaması şeklinde bir durum var. Bir kaldırımdan evet. öbür kaldırıma geçememesi sözü. E, tabii ki devletin bu pozitif yükümlülükleri demişken e, diğer görevler ne olacak diye de hatırlıyorsa hazır bütçe demişken yani bu bütçe artık öyle bir noktaya doğru gidiyor e, ki dolaylı olarak yaşam karşısında bir tehdide dönüşüyor. Çünkü e, mesela sağlığın korunması ya da sağlık hizmetlerinin planlanması ya da sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirmesi görevlerinin olacak. E, şimdi e, yayınlanan istatistiklere bakılırsa Türkiye e, 183 bin Hekim'le işi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncu oldu. Yani birinci sırada 377 bin Hekim'de Almanya yer, al yer alıyor. E, bunların büyük onun, için hükümet, Türkiye'den. onun için hükümet devlet Suriye'den, Irak'tan, Afrika'dan doktorlar geçiyor. Bunu eleştiriyoruz yalnız. Tabii bu arada... Ee, bu, Tabii e, bizim Al doktorlar da bizim doktorlar da yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Tamamdır onu söyleyeceğim. Bu arada Almanya'nın birinciliği de bu arada bu e, Avrupa Birliği'nin istatistik ofisinin e, açıkladığı güncelerler 2021 yılına ait. E, yani daha Türkiye'den Almanya son iki yılda göç eden sağlık personelişi rakamlar da hesaba katılmamış. Yani bir taraftan sonunculuğa düşerken öbür taraftan e, Almanya ise birinciliğe daha da yukarıda da taşımaya yani şey yapacağız ama bakın 2022 sayışlar raporu da açıklandı. Raporda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 170 milyon liralık alacağının 10 yıldır tahsil edilmediği öğrenildi. E, rapora göre SGK'nın belediye ve belediyeye bağlı şirketlerden tahsil edemediği alacakları ise 38 milyarı açtı. E, bu pozitif yükümlülük demişken e, yani bu engellilerin Sosyal hayata dahil olması, yaşını idame edebilmesi noktasındaki engellerin ortadan kaldırılmadığı gibi sağlık, sağlık hizmetlerin düzenlenmesi noktasındaki pozitif hükümlülüğü de bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sonunculuğa doğru gidiyoruz. Sonunculuğun daha eksileri ne kadar olur bilemiyoruz ama çok ciddi bir e, sorunların karşı karşıya olduğumuz ve bu sorunun da her geçen gün büyüdüğünün altını çizmek gerekiyor. Bu e, bazısı... Ee, i̇sterseniz Anayasa Mahkemesi'nin istatistikleriyle ve Zühtü Aslan'ın e, yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu ay katılmış olduğu e, iki toplantıda yaptığı konuşmadan sizler için seçtiğimiz bazı cümlelerle e, bitirelim. Sonra müzik zühtü arasına geçelim. E, şimdi tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin istatistiklerine baktığımızda da bu 23 Eylül 2012'den 30 e, Haziran 2023 Arası dönemi e, inceleyen bireysel başvuruları e, istihsel bir veriye dönüştüren e, ve terleyen bir e, raporla e, yayınlandı Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz ayda. Şimdi e, bu raporda tabii ki ilginç e, çünkü e, şunu görüyoruz Anayasa Mahkemesi'ne yıllık yapılan başvuru bireysel başvuru. İşte bu bireysel başvurudan anayasanın temel hak ve özgürlüklerinin e, ihlal edilmesine yönelik başvurular olduğunun altını çizelim. E, 2022 yılında e, %67'lik bir e, artış var. Yani e, her geçen gün daha da fazla artıyor. Sadece şöyle bir rakam söyleyeyim size. 2014'te 20.578 e, başvuru varken bireysel başvuru yani burada temel hak ve özgürlükler ihlal edildi. Önceki mahkemelerde bunlara dikkat edilmedi. Adil yargılanma hakkına, yaşama hakkına, ayrımcılık yasalarına bunlara dikkat edilmedi iddiasıyla 2014'de 20.000 başvuru edilirken 2022 yılında başvuru sayısı 110.000'i buldu. Ee, yani dinle. burada e, bu başvuruların Biraz evvel programda söylediğiniz anayasa mahkemesine yapılan norm denetimi dışındaki başvurular yani bireyin yani bir kanun maddesinin iptali değil ama bireyin anayasa ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan e, haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvurular Anayasa Mahkemesi'ne. Evet, evet. Ama bir de şeyin altını çizmenin tabii ki da gerçekten koca bir dedik. var. O da OHAL İnceleme Komisyonu'nun kurulması dönemi. Yani OHAL İnceleme Komisyonu kurulması üzerine başvuru yolları tüketilmedi gerekçesiyle kabul edilmezlik kararıyla sonuçlanan toplam 73 bin tane dosya var. Yani burada e, OHAL kararlarıyla bir hak ihlaline uğramış 10 binlerce kişi Anayasa Mahkemesi'nin başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi başvuruları sonrasında da Anayasa Mahkemesi komisyona gidin başvuru gerekçesiyle kabul edilmezdi. Kararını da verdi. Bu komisyon kararlarının hala sonuçlanmayanları olduğunda altını çizmek gerekiyor. İlginç bir şey de tabii ki Zühtü Aslan'ın Eylül ayında yaptığı iki konuşmaydı o ilginç. Başlığı paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Ahmet Yesevi Üniversitesi açılışında konuşuyoruz itirazlar. Yani 4 Eylül'de. Ee, burada günümüzde insan hakları düşüncesi ve en büyük sorunun ötekilerinin haklarının korunması noktasında olduğunu altını çizip özellikle ırkçılık ve islamofobik davranışların öteki otta olarak kodlanan ve dışlanan insanların temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirtti. Kız da yayılan bu virüsün Farkların bir arada yaşaması için gerekli olan iklimi her geçen gün biraz daha zehirlediğini e, belirtti. E, Tabi burada bir göndermesi özellikle Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin açılışında Ahmet Yesevi'nin e, bazı tespitlerinden cümlelerinden alıntı yaparak bir göndermesi dikkat çekici O da Ahmet Yesevi'nin Melana'nın e, söyledikleri aynı hakikati işaret ettiğini belirtip gücün kontrol edilmesi ahlaki sınırlar içinde tutulması ve adaletle buluşturulması gerekir. Bunun için de hukuka onu hayata geçirecek olan mahkemelere ihtiyaç vardır. Nereden çeksek bir tarafa gidecek olan bir nokta tabii. Ama bir sonraki cümlesinde yine nereden çeksek diye düşüneceğimiz bir tespit var da o da bu bağlamda yani gücün kontrol edilmesi bağlamında anayasa mahkemeleri olmak üzere tüm mahkemelerin temel görevi, burayı vurgulu söylüyorum, padişahların, vezirlerim ve varilerin temel adaletsizliklerini engellemek sureti insanın sadece insan olmasından dolayı sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerini korumak. E, son Haluk'u yanıcı ile de yaptığımız aslında e, programa da e, yakışacak e, tespitler. E, tabi... Ben bunu söyleyecektim ama siz e, <gülüyor> daha evvel konuyu e, yani biraz e, tabii ki koydum. burada da atıflar konusu ilginçti. E, konuşması boyunca e, Ahmet Yeseviye, Mevlana'ya, Hacı Bektaş Veli'ye ve Yunus Emre'ye de atıflar olduğunu söyleyelim. Diğeri ise Asya'nın anayasa mahkemeleri bildiği yazı kolunda konuştu Zühtaslar. 19 Eylül'de yapıldı bu yaz okulu açılışı. E, bu programı 25 ülkenin e, anayasa denetimini yapan e, yüksek mahkeme e, üyeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de oluyor. Toplam 52 kişi katılmış anayasa mahkemesi web sitesine baktığımızda. Bu yöntem konu adil yargılanma hakkının bir güvencesi olarak yargı bağımsızlığı. Evet. İsterseniz burada bir ara verelim. Ee, bitirin, burada istersen... bir tartışmaları konuşmayı ondan sonra yapalım mı? Olur, olur. olur. O zaman e, bu arada arasını verelim. E, Eylül tabii ki 12 Eylül e, aynı zamanda da e, sonbaharında bir hüzün e, mevsimi olduğunu hatırlıyorum. Ama bu anlamda her hüzünün da aynı zamanda bir umuda yolu açtığını da unutmayalım. Ee, ben de evet. e, çok sevdiğim şair Can Yücel'in sözleri eserde Yeni Türk'ünün e, eğer izniniz olsa Yaprak Döküm'ünü dinleyelim. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Eylül ayının e, hukuk olaylarını, hukuk gündemini konuşarak devam ediyor. Ümit Altaş arkadaşımız e, çok özenli ve ayrıntılı bir hazırlık yapmış. Ee, yalnız e, Eylül'ün başı e, sonbahar değil. E, belki 12 Eylül'ler siyasi bir sonbaharı işaret ediyor ama e, tabiat olarak e, doğal olarak galiba 22-23'e bağlayan e, gün müdür? E, Aa, ya, evet. Ekinoks evet. ve gerçek, gerçek sonbahar Eylül'ün başında değil de bu hafta başladı diye söylenir ee, yani söyleyenlerin şeyine bakıyorum ben ee, sonbahar başladı ama bu sonbahar e, güzel e, gelişmelere de vesile olsun diye e, söyleyelim çünkü ben sonbaharı mevsim olarak çok seviyorum bu sonbaharın siyasi ve hukuki e, gelişmelerde de insanı rahatlatıcı yaz sıcağından, siyasetin ateşinden kurtarıp adalet ve vicdan e, serinlikleri getirmesini <gülüyor> biliyorum. Bu Eylül mevsiminin. Şimdi siz bunları söylemişken tabii ben bundan sonra programın ikinci yarısını nasıl devam ettirebileceğimi düşünüyorum. Yani çok serinletici ekibden başlıkları e, var mı? Neyse siz karar verin. Buna açıklarca dinleyicilerin karar versin. Ama Evet ki... şimdi anayasa mahkemesi başkanlarının Asya'daki toplantısındaki gündemin adil yargılama hakkı olduğunu söylemiştiniz ve orada ben e, sözünüzü kesmiştim. Aa, evet. E, Asya Anayasa Mahkemesi Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği. Türkiye'de yapılan bir e, çalıştay bu. E, burada tekrar e, söylediğim gibi başlık e, konu karşılığı adil yargılama hakkının bir güvencesi olarak yargı bağımsızlığı. Evet. Tabii burada Zühtü özellikle bir ifadesi dikkat çekici. Bu da bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan bırakın hukuk devletini. Aslında devlet bile olunmaz. Çünkü devlet tanımı icabı toplumun hukuk kuralları zemininde örgütlenmiş halidir. Şiddet tekeli olarak devletin meşruiyeti hukuka bağlıdır. E, Haluk İnanıcı'nın kulaklarını çınlatalım yine buradan. Evet ee, yani bunu daha evvelki programlarımızda da söylemiştik. Dünyanın ünlü hukukçuları devletten hukuku kaldırın geriye bir çetek alır demişti. Ve burada hukukun hukukun e, amacı olan adaletin ve adaletin en önemli e, turun sol kağıtlarından biri olan vicdanın e, işlemediği e, bir toplumda veya bir devlet mekanizmasında ee, artık devletten bahsedilemez ee, onun için e, bizim e, hep ısrarla üzerinde durduğumuz e, devletin birinci görevleri görevi hatta e, hukuk güvenliğini sağlamaktır hukuk güvenliğinin sağlanmadığı bir toplumda e, huzur ve güven yoktur bu rahmetli e, Barolar Bilgi Başkanımız Profesör Faruk Erem'in ee, önemli bir saptamasıdır. Onu Hı. da söylemiş olalım. Evet bu e, konuşmasını tabii daha sonra belki yine Haluk İnanac'ın yazısında biraz konuştuk e, hukukun dönüşümü yani bu siyasal alanı biraz daha geniş alan açılması noktasındadı. E, artık muhafazakarların bir e, içerisinde bulunduğu noktada da bir söylem geliştirilmesi gerektiğini çünkü bugün ee, artık e, o dönüşümün özellikle uzun süredir iktidarda olan muhafızakarların e, ortak bir dile dönüşen bir söylem olmadan pek mümkün olacağı dair iddialar vardı Haluk İnaz'ın yazısında da. E, Zühtü Aslan'ın makalesinde de ve de şey, e, söyleminde de bu e, yapmış olduğu konuşmada da şeyi görüyoruz. Yine yani bu alana ilişkin olarak atıflar var. Yani e, adalet veya işte adil yargılanmaya ilişkin e, işte bu Konuşmasında hakimin tarafsız olmasının taraflarda bir kanaat oluşması açısından çok önemli oldu. Yani tarafların hakimin tarafsız olduğunu inanmalarının çok önemli bir mesele olduğunu. Bunun için de hakimin çok dikkatli olmasının, elindeki adalet terazisinin kuyumcu hassasiyeti tutması gerektiğini belirtip ondan sonra da İslam'ın dört halifesinden Hazreti Ömer atfı yapıyor ve Hazretü Ömer'in bası da hakim olarak kaynetti Ebu Musaya yazdığı mektupta hakimin önüne gelen davada taraflara bakışlarında bir eşit davranmak suretiyle karar vermesi gerektiğini eliştini altını çiziyor. Ee, bu adımlar her geçen gün artık konuşmalarda ve benzeri alanlarda daha fazla yapılmaya başlandı bunun olumlu, olumsuz veya bunun harekete geçirici unsurlarını ayrı bir programda başka derlemeleri de için alarak ayrıca konuşmamız gerekir düşüncesindeyim. Son cümle olarak da bir dava hakkında yargı yetkisinin kullanılması ilişkin olarak parlamentoda sorunun sorulamayacağını, görüşme yapılamayacağını, herhangi bir beyanda bulunulamayacağını bu noktada e, hükümetin de dikkatli olması gerektiğini e, belirtti e, bu Evet e, özellikle kuvvetler ayrılığı noktasında çok sıkça dile getirdiğimiz bir yalan ama özellikle son dönemlerde e, şu anda ittifak ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi önündeki yargılamalarla ilgili söyledikleri düşünüldüğünde hatırlandığında ee, sanki cümlenin biraz adresi de belli gibi. Fakat e, bu cümle e, adresi belliyken o konularda herhangi bir şekilde bir müdahale ve bir yaptırım söz konusu değilken biz bu anlamda e, bir Antalya Portakal Film Festivali'nde e, ulusal belgesel film yarışmasına bir bölüme seçilen e, bir belgeselle ilgili e, gördük. O da e, Kanun Hükmü adlı belgesel film, kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilen kamu emekçilerin iğraç sonrası mücadelelerini konu alıyor. Ee, bu belgesel film, yargıya intikal etmiş bir konuda yargılama sürecini ve tarafsızlığı etkilememek gerekçesiyle seçkiden çıkarılıyor. İşte bu hassasiyetin bu artık bu kadar uzun... <gülüyor> Sireli hassasiyetin asıl etkileme noktası olan e, iktidar partisi, iktidar ortakları e, ve siyasiler için de e, göz önüne alınması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor e, zannedersem. E, burada Zühtü işaret etmeye çalıştığı Antalya e, Portakal Film Festivali'ndeki filmin geri alınması e, süreci olmasa gerek. E, e ama burada enteresan bir şey de var. Yani bunu e, e, yasaklayan e, Cumhuriyet Halk Partili bir e, belediye başkanı veya belediye. Tamam e, yani e, belki yukarıdan baskı geldi. E, bunun üzerine aralarında Demet Akbağan'ın da olduğu e, jüri e, böyle bir yasak yaparsanız biz de jürilikten çekiliriz dedi. Bu konuyu e, pazartesi günkü sanıyorum programda e, sevgili ve değerli e, Açık Radyo yayıncılarından, programcılarından e, Ali Bilge e, can, e, Açık Gazete'ye e, canlı bağlanarak anlattı. Ve bugüne kadar da e, bugün derken e, bu bir kayıt. Ee, çarşamba günü yapılan bir kayıt hem Ümit Altaş'ın hem de Baribel'in e, programlarından dolayı belki bugün akşam üzeri ve e, perşembe sabahı çözülebilir umarız ki e, bu halen çözülmemişti e, Ali Bilge buradaki çelişkileri ve siyasetin e, hukuk yoluyla e, ve de e, bütün araçlarla e, sanata da nasıl müdahale ettiğini, yani yargıya ve hukuka yapılan siyasi müdahalelerin dışında sanata da nasıl müdahale ettiğini e, görmüş olduk. Ali Bilgiye, Bu konudaki bilgileri için de ayrıca buradan teşekkür etmek isterim. Aa, evet e, ama özellikle tabii ki altını çizerek söyleyeyim. Geçen haftaki programda sanat ve siyaset e, yapma özgürlüğü aslında bir müdahale değil. Adalet e, erkinliği ya da o bağımsızlık alanına erişebilmek için önemli bir köprü oluşturmak. İşte asıl zühtaslarının da konuşmasında işaret ettiği e, iktidarı elinde bulunduran kişilerin yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin. ...yapmış olduğu beyanlar... ...bunu da altını çizmek gerekiyor... ...bu yaz konuşmasının sonunda da... ...Hazreti Ömer Atfı'nın sonrasında da... ...bir Niçe Atfı olduğunu da... ...belirterek bu bahsi kapatayım... ...o da Niçe'nin... ...özellikle saygımıza adil olan kişiden... ...daha fazla hak eden kimsenin bulunmadığını... ...çünkü tüm onda erdemlerin birleşeceğini... Söylediği e, cümlelere atıf yaptı. Neydi o? İşte adil kişinin eli teraziyi tutarken titremez artık bu Erdemlerin e, buluşması sebebiyle. Yani Zühtü Aslan Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak yaptığı konuşmada Hazreti Ömer'in bir şey atıf yaparak ve aynı zamanda da herhangi bir şekilde e, bu e, bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan bırakılıp devletini, aslında devletin bile olmayacağını belirttiği bir cümle bir şey oldu. Yeteri kadar belki gündeme gelmedi ama Zülf'te İstanbul'un konuşmalarında e, sık sık yapıyor. E, fakat e, yine ne yazık ki müdahaleler ve diğer alanında devam ediyor ki biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne çok çok konuştu. Anayasa Mahkemesi hala uzun bir süredir içeride e, yargıya yakın veya yargı, şey, iktidara yakın veya iktidar tarafından doğrudan adanmış, iktidara muhalif gibi olmaması gereken bazı şapkalarla bir dengenin olduğu noktasında iddialarla gidiyor ve bazı önemli kararlarında da belli hakimlerin blok şeklinde hareket ettiği başka adliyen üyelerin başka bir blok olarak hareket ettiğini görüyoruz. İşte tüm bu, evet. bu nedenlerle de bizim programlarımızda aslında Özellikle son yıllarda Anayasa Mahkemesi kararlarının hukuk ve adaletle e, siyaset arasındaki sıkı ilişkiden kaynaklanan bir rolüne ve e, bu rolün ortaya çıkardığı tabloya işaret etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki yani Anayasa Mahkemesi kararları adeta son dönemde siyasetin nabzını Tansiyonunu ve e, siyasi e, şeydeki e, mekanizmalardaki e, hareketliliği, bunların yönünü, rotasını da göstermek açısından önemli kararlar diyoruz. E, anayasa Mahkemesi mi siyasete olumlu katkıda bulunmaya çalışıyor, yoksa siyaset mi hukuka ve anayasa mahkemesine e, engel, Olmaya çalışıyor. Bunu tabii bütün bu anayasa mahkemesi kararlarını norm denetimi ve de bireysel başvuru kararlarıyla e, incelemek önemli olacak. Aa, evet ee, özellikle bu şeyde, ay sonunda da yaptığımız programda anayasa mahkemesine sıkça bu sebeple e, yer ayırıyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Ee, tabii geçen programda da e, konuştuk. Yüzyıllık bir e, cumhuriyet tarihimiz boyunca yaklaşık 75 yılı, e, 75 yıldan aslında bilgi de fazlası diyelim, e, neredeyse e, sürekli olağanüstü hal uygulamalarıyla geçen bir e, hukuk pratiğimiz var. Yani e, teamül oluşturabilecek en azından izin verilse olağan bir halin e, bir teamüle dönüşebileceği pratik e, alanın süremiz çok çok kısıtlı e, bu. Bu süre kısıtlarken bir de son dönemde özellikle anayasa mahkemesi atamalarında, HSK atamalarında sıkça karşılaştığımız mevcut 10 yıllık, 15 yıllık tahammüllerin bile uygulanmadığı, işte Yargıtay'dan bir üye atanırken savcı olan bir kişinin ilk önce bir kurum onu oradan oraya, onu oradan atayıp aslında dolan başlı bir şekilde anayasa mahkemesi üyesi yapılması pratikleriyle karşılaştığımız ya da muhalefetle içinde olmakla beraber, e, taraflar bir araya geldi uzlaştı. Neden uzlaştı diye alt metne baktığınızda HSK ve benzeri alanların üye gönderilmesinde. E, nasıl uzlaştı diye e, ikinci sorunun cevabını aramaya çalıştığınızda işte iki CHP'den olacak, bir, e, üç AKP'den olacak, bir MHP'den olacak, bir İyi Parti'den olacak. E, i̇şte HDP zaten bu alana e, giremiyor. E, doğal olarak da böyle bir uzlaşma oldu. Şimdi bu gerçekten endişe verici yani bir hakimin niteliğinden ayrı olarak her Parti bana yakın veya işte benim bellidiğim iki kişi odak çek bir uzlaşma oluşturulması Türkiye'deki Aslında her şeyden önce siyaset alanının iyice daralmasına ve hukukun o siyaset alanı üzerinde de bir kamp kurmasına da her geçen gün sebep oldu. ve daha sonra da işte görüyoruz bir ESK doğrudan istifa etmeden önceki bir genel başkanı ziyaret edip izin alması şeklinde oluşan bir alanı düşüyor. Yani zaten olağan geçen hukuk süremiz kısıtlı iken şimdi bir de oluşmuş o kısa süredeki teamüller fakat hala yerleşmiş, yerleşmemiş teamüllerin bu şekilde aşılması, ve ne yazık ki Türkiye'de iktidar ve muhalefet partilerinin e, iki tane bana veriyorsan e, anlaşırım, bir tane veriyorsan anlaşmam şeklinde sayısal bir mutabakat noktasıyla e, sınırlı ve ne yazık ki daha sığ bir e, mutabakat üzerine bir araya gelmesi, çok ciddi zararlar ver, verdiğini söylememiz gerekiyor e, ki bu anayasa makinesi özellikle incelemeye devam edeceğiz. E, bu demişken de ilginç bir olayla karşı karşıya çok başlığınız var ama en azından bu parası kapatırken şu olalım. E, biliyorsunuz bir ek vergi getirildi e, motorlu taşıtlar vergisi. ve Bu motorlu taşıtlar vergisi getirilmesiyle beraber e, genel e, zaten mutabakat e, bu şekilde ek vergi getirmenin e, anayasaya ve kurallara uygun olmadı. Yani işte biraz önce zühtü hastaların özellikle işareti. O nokta yani bu devlet için gereklidir noktasında. Fakat vatandaş ödeyim mi ödemeyeyim arasında kaldı. Ee, ödesem mi ödemesem mi ödesem mi, ödemesem mi? İşte o karar 28 Eylül günü Anayasa Mahkemesi önüne gelecek. Ee, vergin iptali ve yürütmenin durdurulması için bir başvurmak. Ee, bugüne kadar ilk taksit için beklenen e, tahsilatın %87'sinin yapıldığı belirtilmiş gelir İdaresi Başkanlığı tarafından. Fakat şimdi e, burada var olan güven ortamında, size söylediğiniz gibi hukuk güvenliği dediğimiz alanda, bırakın hukuk güvenliğini genel bir e, güven e, ortamının oluşmadığını görüyorsunuz. Çünkü ben paramı yatırdım geri alabilecek mi? bu ara e, belki de özellikle hukuk sitelerinde yani, Türk teknik hukuk ve benzeri alanları takip eden sitelerde Google'a girdiğinizde şu anda birinci sırada en çok sorulan sorunun bu oldu Google istatistiklerinden çıkıyor. Ben paramı yatırdım geri alabilecek mi? Yani Anayasa Mahkemesi e, kararı iptal ederse nasıl olacak, nasıl edecek? E, bu da tabii ki... E, o arada e, hukuk gündeminin programımıza sığmadığını bir kere daha tanık oluyoruz. Son bir dakika içindeyiz sanıyorum. Orada, evet. Belki şey olursa hani önümüzdeki program belki yarım kaldığımızdan devam ederiz. Ama e, şu açıdan ah, söyleyeyim. Sivas davası var. E, Faile Meçhul Cinayetler davası var. Sezgin Tanrıkulu var. Avrupa Parlamentosu 2022 Türkiye raporu var. E, sonrasında tabii Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala, Demirtaş ve Kıbrıs için e, çağrısı var. Sayışlar raporumuz var. Adalet Bakanlığı'nın aile hukukuna ilişkin yeni düzenleme çağrıları var. Artan kiralardan dolayı. Ölümler, yaralanmalar var. Ee, tabii evet. Bunları zannedersem tekrar Hay konuşuruz. Hayata ilişkin e, hukukun e, e, rolü konusunda e, gündem e, Eylül ayı ve Ekim ayında da e, e, gözümüzün önünde olacak. Ve e, programımızın sonuna geldiğimiz için e, yine e, iyi bir sonbahar. Müjdeli bir sonbahar serinleten siyaset açısından yaşam açısından serinleten bir sonbahar dileğiyle izleyicilerimize dinleyicilerimize hoşça kalın diyelim Radyoda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim Özellikle de senin emeğine ve diline sağlık gün için rcadır çok teşekkürler hoşçakalın hoşça kalın, hoşça kalın.